995. Konu, Hazreti Peygamberin kendisine hizmet eden Enes'e davranışı, Resulullah Medine'ye geldiğinde, üvey babam talha elimden tutup beni Hazreti Peygamber'e götürerek, ey Allah'ın Resulü, Enes akıllı bir çocuktur, sana hizmette bulunsun, dedi. Böylece Peygamber'e seferde ve hazerde hizmet ettim. Peygamber yapmış olduğum bir şey için, niçin bunu böyle yaptın, demediği gibi yapmadığım bir şeye de, niçin bunu böyle yapmadın, da demezdi.